اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُدًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Başı da var, göklerin ve yerin yaratılışında tefekkür ederler, başı bu mana ifade ediyor. fi ف۪ي semavati السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ama Resul Ekrem kendinden istenen şeyi ikinci ayette onu harfiyen yerine getiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَا قِيَامًا وَقُعُودًا وَأَلٰى جُنُوبِهِمْ Onlar ki tefekkür edenler, hayatı bilenler, hayatın gayesini idrak edenler, Rabbin kendilerine diktiği idal ufkuna doğru koşanlar, Rabbin rızasını tahsil istikametinde soluk soluğa gelenler, يَذْكُرُونَ Allah'a kıyamen. Ayakta Allah'ı anarlar. Resul Ekrem ayakta Rabbini anıyor, şakır şakır gözyaşı döküyordum. Vakûden oturarak Rabbini anar. Oturarak Rabbini anıyor, şakır şakır gözyaşı döküyordu. Vala cunubim yan gelip yatarken veya başını yere korken secdeye kapanırken Rabbini anar. Başını yere koyuyor.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 Allah Allah Rabbi la ışnık şeya Allah Allah Allah Rabbi la bir şeya Allahumma inni zâlamtu nefsi faghfirli Subhana ka ma şe'nek, işânek Subuhum kudusun Rabbına ve Rabbul melaikatı ve ruh diyordu Subhana Rabbi alâla çekiyordu Ta hâzamtu bizi vel ve Va tazemtü bizil izzati ve'l ceberut diyordu. Rabbi bütün azamet ve celaliyle an suretiyle içinde bir heybet ve dehşet hasıl ediyordum. Ayakta ağlıyor, oturarak ağlıyor, rükuda ağlıyor ve secde dağılıyordu. Bu gece ayet nazil oldu. Veil olsun bahayet okuyup da tefekkür etmeyene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 Çok yakınımıza kadar, ok mesafesi yakınımıza kadar gelmiş. Ben kendimden geçmiş ve iz Sure-i Kehf i okurken vücudumun bir tarafına sert bir ok saplandı. Okla uğraşsam, ammari uyarsam, yoksa şu neşveyi devam ettirsem, düşündüm oku çıkardım attım, devam ettim. Sure-i Kehf i okuyordum, namaz uzadıkça uzuyordu, ben zevk içinde kendimden geçmiştim.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 Birkaç günü idrak etme teminatı yoktur. Son namazınız olabilir. Her namaza dururken bu hava içinde durun. Ve ikinci namazı bu hava içinde intizar edin, o denli hazırlık yapın. Namaz bu haşyet, bu huzur ve bu saygıyı temin eder. Cenab-ı Hak bunu temin eden namazı adaya bizleri muvaffak kılsın Teala. Yolunda bizi kâim ve daim eylesin Felaha götürücü namazı adaya muvaffak ılsın. Alla <gülüyor> innâ hṣen al ve abla an-nıẓam. Kalâmullahi il-melki il-azīz il-Allam. Kama qāl Allāhu taʼāla fī al-kalâm. Wa idha qurʾāl leh wa ansṭū lālla kum أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنَاءً الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّعَنَا رَسُولُهُ النبي